Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da çamda West End <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhaba değerli Açık Radyo 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Benden Hızır Kuleer ve yepyeni bir Türk İşi Kovboylar programına da hoş geldiniz. Efendim 15 günde bir programımızı yayınlıyoruz. Ve Türkiye'de çekilmiş olan, e, Türk sinemasında yer almış olan Kovboy filmleri üzerine yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Karşımıza çıkan her detayı bir şekilde kullanmaya da çalışıyoruz. Ve dediğim gibi programların ilk programdan dediğim gibi... Bakarsınız belki bu araştırmamız, bu detaylı araştırmalarımız ve elimizde biriken e, bu kadar çok e, materyal bir belgesele ya da kitaba da dönüşebilir. Umudum budur. E, zaten tam da bu noktada, e, bugünkü programda e, farklı bir içerik de ortaya koymak istedim. Yani biraz bugüne kadar ne yaptık ve bundan sonra ne tarafa doğru gideceğiz bu programda e, bunu biraz e, toparlamak istedim ben. Ve ayrıca da internette bulduğum güzel bazı kaynakları da size aktarmak istiyorum. Yani programımız içerisinde birazcık daha böyle bir toparlayıcı program olarak e, bugünkü programımızı görebiliriz. E, nereden başlamak e, gerekir dersek aslında e, Türk İşi Cowboylar, e, radyo programına başladığım zaman ben ne kadar zorlu bir işe girdiğimi farkındaydım. Oradan başlamak en doğrusu olacak herhalde. Çünkü e, bu Türk İşi Cowboyların Kovboyların e, listesini çıkartmaya başladığım zaman... Alt hafta yazdığım filmleri ve karşıma 65 gibi bir rakam çıktı ki 75 yılından önceki filmlerin sayısı. Yani 65 tane kovboy filmi 1975 yılından önce ülkemizde çekilmiş. Daha sonra çekilen 6-7 tane daha film var. Ve bunların sanırım 75'ten sonra çekilmişlerin en önemlisi de en fazla bilinmedi Cem Yılmaz'ın çektiği Yaşlı Batı. Yani baktığımız zaman yaklaşık olarak bir 70 kadar film önümüzde var olarak gözüküyor. Peki... İlk engel neydi? Bu filmlere ulaşmak, bu filmleri izlemek. Bu filmleri tabi materyallerine toplamak daha kolaydı ama filmleri bulmak daha zor. Şu anda yine ben 30-35 civarında bir sayıya erişmiş bulunmaktayım. İnternet üzerinde de bazı filmlere ulaşmak mümkün. Mesela e, internet üzerinde şifte tabancalı damat filmine, Hey Amigo filmine ulaşmak mümkün. E, Zagor filmlerine ulaşmak mümkün. Bunun dışında e, yine internet üzerinde maskeli beşleri ulaşmak mümkün. Bu filmleri bulabiliyorsunuz. Zagor ve Maskeli Beşler ikişer tane film. Yani listemizde dört tane filme denk geliyorlar. Başka filmlerde daha önceden yani program başlamadan önce haberim olmayan birkaç filme de daha rastladım. Ve bunlarla ilgili bazı izinleri aldıktan sonra onlardan minik sesleri de kullanacağım size. Ve filmler hakkında daha detaylı bilgiler de vereceğim. Zaten bu filmlerden bir tanesine yani profesyoneller filmine hakkında da Levent Çakır bize epey bilgi vermişti. Yine o filmden bazı sesleri de sizlere önümüzdeki programlarda paylaşmayı düşünüyorum ancak... E, filmin gösterim hakkı e, aldığımız şirkette olduğu için o o, filmle, o filmin internete yüklenmesi şu anda mümkün değil. E, Filminin çünkü e, bir satış hakkı mevcut. E, programımız başından beri e, konuk olan e, Levent Çakır, Gökay Gelgeç ve Cengiz Güçlü oldular. Ve e, Levent Çakır'la iki program yaptık. E, Gökay Gelgeç iki program yaptık. Ve geçen haftada Cengiz Güçlü programımızda e, konuktu. Ve kendisiyle program bittikten sonra ayrıca bir de video çekimi yapacağımız üzerine anlaştık ve önümüzdeki haftalarda ben onun girip iş yerine gideceğim ve orada birazcık daha fazla detaylı böyle bir saate yakınlık bir video daha çekeceğiz. Hem de orada yine sohbet etmiş olacağız. Bu videoyu da ben yeni kurmuş olduğum Sinematik Yeşilçam'ın YouTube kanalında buna yer vereceğim. E, zaten geçtiğimiz yıllarda da pek çok hem Anadolu Vestenleri hem Türk İşi Vestenleri üzerine yazılarımızı da iki programda konuk olmuş Gök Ay ile birlikte sinematikeşilçam.com sitesinde yer veriyorduk. Ancak dediğim gibi birazcık daha böyle video e, üretimine geçmenin de fayda olacağını düşünüyorum ben. E, yapabildiğim kadarıyla programdaki çekimleri de videoya kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü Programa başladığım zaman işte zorlu bir süreç olacağını biliyorum demiştim. Ancak materyallerde fazlalaşmaya fazla başladı. Ve umudum da bunun bir kitaba ve bir belgesele dönüşmesi. Ve tabii bu göreceğimiz şey bundan yaklaşık 4 ya da 5 ay sonra ortaya çıkacak bir şey. Ancak şöyle söyleyebilirim ki özellikle zaten bu programı da o yüzden yapıyorum aslında. Geldiğim noktada artık geçtiğimiz şöyle bir 2 aylık derlemenin sonucu olarak pek çok şey... Artık e, ortaya çıktı. Yine derlemenin geldiği bir noktada da internet üzerinden de güzel bir tarama yapmış oldum ben. Zaten bu programın ikinci kısmında da o internette bulduğum böyle değişik e, haberlere ve içeriklere yer vereceğim. Ancak dediğim gibi çok zorlu bir süreçti. Filmlerle ilgili bir e, sorun var yani filmlerin varlığıyla ilgili sorunları vardı. Ancak birkaç şeyi kolayladığımızı söyleyebilirim. Tabii her şey bu kadar kolay olmuyor. Neden her şey bu kadar kolay olmuyor? Çünkü program başında bir kendimce bir liste oluşturmuştum ben özellikle söyleşiler için. Ancak evdeki hesap bazen çay şuymuyor. Neden derseniz, ya tabii bunu bu programda açıklamam gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi Yeşilçam işte güzellikler ya da nostalji sineması belki ancak içinde çok fazla kırgınlık bulunduran da bir sinema bence ya da Türk sinemasının Geçmişine baktığımız zaman sadece arşiv eksikliği değil bir de kırgınlık olduğunu ya da o filmlerin çok yüksek böyle bir furya şeklinde çok yüksek sayıda yapılması işte 200-250 senede 200-250 kadar film üreten bir gerçekten bahsediyoruz. Pek çok bence sanatçıyı da yormuş, bazı ilişkilerde insanları kırgınlaştırmış, sinemayı bırakan isimler var, pek çok isim var ve sinemayı farklı sebepten kendilerince pek çok... Haklı sebepten dolayı bırakmış bu isimlerin birçoğunda sinemaya küsmüş olduğunu da görüyoruz. Yani yaklaşık 3 yıldan beri zaten açık vajlıca da Yeşilçam üzerine program yapıyorum. Ve kendim yine sinematik Yeşilçam'da Yeşilçam üzerine yazıyorum. Türk sineması üzerine araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Ve gördüğümde bu kırgınlık. Ve çok daha spesifik bir konu olduğu için Türkçü İşi Kovboy filmleri. Bazı isimlerin kırgınlıklarını bilmeme rağmen ben onlarla bir, bu filmler hakkında söyleşebileceğimi düşünmüştüm ben. Ancak birkaç isim gerçekten çok net olarak o dönemleri hatırlamak istemediklerini bana söylediler. Ve filmler hakkında konuşmamayı tercih ettiklerini, kimisi zaten filmi hiç hatırlamadığı için konuşmak istemediğini bana bildirdi. Tabi burada yapabilecek pek bir şeyim yok. Maalesef üzücü bir durum. Açıklamam da gerekiyor. Çünkü ortaya bir kitap ya da bir belge koymaya çalıştığınız zaman işte hayatta olduğunu gördüğünüz bazı isimlerle ilgili o bilgileri birebir alamadığınız zaman üzülüyorsunuz. Tabi vakti zamanında almış bazı insanlar. Onlardan yararlanacağım ben. Onların bilgilerinden yararlanacağım. Ancak bazı sormak istediğim spesifik sorular vardı. Bazı filmler için ya da bazı anılar vardı. Eğer bu isimler anı kitabı yazmazlarsa onlara sanırım ulaşabilme imkanımız pek olmayacak. Tabii saygı duymak zorunda olduğum bir durum. Her ne kadar içinde ben de biraz üzülmüş olsam da birkaç isim maalesef. Bu Türk işi filmleri filmleriyle ilgili görüşmek istedikleri, görüşmek istemediklerini açık açık bildiler bana. Elden bir şey gelmiyor. Onlarsız olmayacak. Onların isimlerine yer vereceğiz. Tabii ki bu filmlerle ilgili yaptığım döküman çalışmalarında ileride eğer bu bir kitap olacaksa da zaten oradaki bütün künyenin içinde oyuncuların ne yaptıkları ile ilgili elime geçen bazı bilgileri tabii orada ben paylaşacağım. Ancak bazı bilgileri kontrol etme ya da çapraz okumalar yapma ihtimaliminde olmadığını da maalesef görmüş oldum. Tabii bu geçtiğimiz senelerde defalarca işte arşivi olmayan ya da işte kendi hafızasını yitirmekte olan bir sinema diye bahsettiğimiz şeyin de çok acı gerçeklerinden bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bazı bilgilere ulaşamıyoruz. Bazı şeyleri yazamıyoruz ve aslında bazı isimlerinde kendilerine saklamadığının da farkındayım. Çünkü bir, bu kırılganlık bizim belki de çok fazla da izlememiz gereken bir durum. Yapabildiğiniz pek bir şey yok diye düşünüyorum ben. Hey amigo Ce The I du so. Bazı isimlerle bekliğimden çok daha farklı bir yaklaşımda ortaya çıktı. Bir de bütün bu süreç içerisinde, bu son iki ay içerisinde çok değerli de bir bilgiye ulaştım ben. 1970'lerin ortalarında sinemayı bırakmış olan Gülgün Erdem'in yaklaşık 3 sene kadar önce ben Sinematik Yeşilçam'da vefat ettiği üzerine bir haber hazırlamıştım. Bunda çok değerli bir sinema yazarı büyüğümüz bize haber olarak iletmişti. Biz de haberi sağlam kaynak olarak bildirdik. Basında da pek haber çıkmamıştı ve biz bunu e, bildiren 4-5 tane, istenen bir tanesiydik. Ancak haber birazcık daha e, farklı bir zamanda e, yayıldığı zaman Gül e, Günerdem görmüş haberi <gülüyor> ve böyle bir şey olmadığını, büyük ihtimalle de bir isim benzerliğinden dolayı onun vefat ettiği ilgili bir haber ortaya çıktı. Ortaya çıktı e, ve bu sebepten dolayı da biz de Gül Günerdemle e, temas temasa geçmeye şansını erişmiş olduk. Daha doğrusu o bize ulaştı. Bir şekilde. Biz de Gülgün Erdem'le temasa geçmiş olduk. Onunla görüştük. Kendisi pek çok bu Türk işi Cowboy filmlerde yer almış. E, Fantastik pek çok film. Mesela Dişi Kilink, Dişi Tarzan gibi filmlerde başrol oynamış bir oyuncumuz. Ben kendisine yine bir B sinemamızın kraliçelerinden bir tanesi diye e, kendisinden bahsederim. E, onunla da e, temasa geçmiş olduk. Yani ben program başlamadan önce kenara aldığım notlar arasında e, onun ismini yazmamıştım. Böyle güzel bir sürpriz oldu. Bunu da programda söylemem gerekiyor. Gerçek, gerçekten sevindirici bir haber olmuş oldu. Yani tabii bir kişinin vefat ettiğini daha sonra bunu iddia etmek sevindirici. Bazen birilerine, özellikle Ayşen Gurude'ye yaptıklarının farkındasınız. Yani kadıncağız hastanedeyken sanırım hakkında 6-7 kere vefat etti haberi çıkartıldı. Çok üzücü bir durum. İyi içi yalanmış diyorsunuz. Bir şekilde maalesef kendisini kaybettik. Ee, burada başımız hepimizin başı sağ olsun tekrardan. Önümüzdeki e, günlerde Gülgün Erdem'le görüşeceğim. O kendisi de çok filme hatırlamıyor. E, ama güzel bir çalışma yapmıştım ben. Yani o, o konuda hazırlıklıydım ben. E, kendisi oturup görüşeceğiz. Bakın umarım güzel şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. E, yine kitabı çıkmış olmasına rağmen e, Çetin İlhanç'la ben bir e, temasa daha geçtim. Ve onunla daha derli toplu bir, e, bu özellikle Türk işi kovay film üzerine daha derli bir söyleşi yapmam gerektiğini ilettim kendisine. Sadece Çeko filminde kalmayacağız, çektiği diğer filmleri de göz atacağız. Ayrıca yaklaşık 8-9 saatlik ses kaydı olmasına rağmen Yılmaz Atadeniz'e de yeniden bir görüşme yapmam gerekiyor. Bu Türk işi Cowboy filmleri için. Yani gördüğünüz gibi birazcık daha açımızı genişletmek durumunda kaldık. Tabii kaybettiğimiz bazı sanatçılar var, artık onlarla görüşemeyeceğiz. Mesela bunların başında tabii Yılmaz Köksal geliyor. E, Yılmaz Güney geliyor. Daha sonra kovboy filmlerinde Kızıl Kızıldeli rolünde de çok güzel e, resimler vermiş olan Yavuz Selekman var. Hepimizin kötü adamı e, Ramon ya da kötü ağası Erol Taş. İslamamızın bence e, Livan Cliffi olan Yıldırım Gencer. Süzler filminde de çok güzel kovboy olmuş Fikret Hakan. E, yönetmenlere baktığımız zaman Aram Gülüz e, Yılmaz Duru, Semih Evin e, Savaş Eşici Nuri Akıncı ve en önemlisi tabii ki Ahmet Sert yani kasaba kurmuş Ahmet Sert sonuçta en önemli isimlerden bir tanesi onlarla tabi maalesef görüşmemiz mümkün değil onlar hakkında da bilgileri değerli bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz ve bu konuda sanırım eğer zamanı uydurabilirsek Algo Öztürk'ün işte pek çok şey bize e, aktaracağını düşünüyorum ben kendisiyle e, yapacağımız görüşmede ve tabi e, Melih Gülgen pek çok filmde e, senaryo yazmış e, oğlu Burak Gülgen sağ olsun hatırlattı bana pek çok kovboy filminde e, Yılmaz e, e, e, Yılmaz Ata Deniz'in filmlerinde daha sonra çıkan başka filmlerde senaryo yazan Melih Gülgen e, bu da çok önemli bir nokta onun hakkında tabii bazı bilgileri o oğlu Burak Gülgenden aktaracağız yani gördüğünüz gibi çünkü kişi kovboylar e, radyo programında geldiğimiz noktada araştırmamızın bir kaç adım daha Öteye götürme şansı eriş. Şimdi tabii bu arşiv durumunu e, nerelerden... Hani şimdi afiş var filmin. İşte bazıların lobi kartları duruyor ancak film kayıp. Bu film olup olmadığını bilmiyoruz. Hani Nerededir bu film, nerede değildir? E, bu konuda bize en fazla yardımcı olanlardan bir tanesi dergiler. Dergiler, ses dergisi olsun, pazar dergisi olsun birkaç tane daha dergi bazen karşımıza çıkıyor. Bu dergiler sağ olsunlar bize... Ee, bu filmlerin gerçekten var olduğunu çekildiğine ya da onların kamera arkasındaki fotoğrafları bizlere gösterebiliyorlar. Tabii bu konuda çok fazla e, materyal yok. Yani e, şimdi Maskeli Beşler çok rahat e, ulaşabildiğimiz filmler ancak temizlenmesi zaman aldı. Yılmaz Atateniz'in daha sonra internete yüklemesi zaman aldı. Ve film, o filmlere de biz Ringo Vadiler Aslanı gibi kayıp film olarak ya da çok kötü durumda filmler olarak bakıyorduk. Değilmermiş. Günümüzde e, bu bizim elimize ulaşmış bazı Kamera arkası fotoğrafları dışında e, bu filma çok güzel olarak ulaştı mesela. Her film öyle değil ancak bu filmler öyle ulaştı. Bu tabii pozitif bir şey. E, ancak bu hani dergiler nerede var dediğimiz zaman e, işte Sinema Türk sitesinde ya da e, Türk araştırmaları, e, Türk sinema araştırmaları sitesinde yani TSA'nın sitesinde küngeler yer alıyor. Bu filmler hakkında e, bazıları tamamen net olarak e, onaylanmamış bilgilerde yer alıyor. Bunun dışında işte bizim Sinematik Yeşilçam, Öteki Sinema gibi sitelerde filmler üzerine yazılar var. Zaten Sinematik Yeşilçam'daki yazıları ben ve Gökay Gölgeç yazmış durumdayız. Ve bizim dışımızda da son dönemde özellikle son iki yıldan biridir bu konuda içerik üreten, araştırma yapan ve bunları internete koyanlardan bir tanesi de Güven Erken Erkal'ın Ucuz Tarih sitesi. Biliyorsunuz Yeşilçam Arkeosu programında Güven Erkin Erkal bizim konumuz olmuştu ve ucuz ile kendisi sohbet etmiş. Şu anda internette baktığımız zaman bu yerli cowboy filmleri üzerine karşılaştığımız en net kaynaklardan bir tanesi şu anda ucuz tarih. Ben de ucuz Tarih yani ben anlatmayayım Güven Erken Erkal anlatsın diye ondan rica ettim. O da sağ olsun bize bu şimdi dinleyeceğiniz mesajı yolladı. Merhaba ben Güven Erkin Erkal. Ee, sevgili Utku Ular'ın hazırlamış olduğu Türk İş adlı program için e, bazı e, ucuz tarih detayları e, vereceğim. E, Ucuztarih.com'u e, biz e, iki yıldan beri e, hazırlamaktayız. E, Volkan Gülçek ve Ben tarafından e, hazırlanmakta şu sorular. E, bu e, sitede e, Geçmişe doğru baktığımızda Yeşilçam'ın ile ilgili birçok malzemeye ulaşabiliyoruz. Tabii ki ulaştıklarımızın yanına ulaşamadıklarımız çok daha fazla olsa gerek. Ulaştıklarımız için geçmişten en çok yararlandığımız kaynaklar bir dönemin pazar dergisi başta geliyor. Bunun dışında dönemin yine diğer magazin gazeteleri ve dergileri, Gazeteler derken de Saklambaç gazetesi yine bu konularda o zamanki Yeşilçam'ın bu avantür, kostüme ve fantastik diğer filmlerini biraz daha fazla yer vermişler neyse ki biz de geçmişten kazıyıp bulduklarımızı ucuz tarihte karşınıza getirmeye çalışıyoruz. Evet Türkçü İşi dediğimiz zaman internete karşımıza çıkan yani... Türkçe kaynaklardan en önemliden bir dediğim gibi ucuz tarih sitesi. Orayı biraz isterseniz göz atalım. Mesela e, arama sonuçlarında Yeşilçan'da bir filmin bilançosu Bir Kırık Bacak ve Bir Ölü Dublör e, Küçük cowboy filmi. 1973 yılı yapımı Küçük cowboy filmi üzerine bir yazımız var. Hiç at kullanılmayan Kovboy filmi yedi belalılar. Mesela bu film hakkında bir e, dergi haberi var. Yerli Cowboy Fulyası devam ediyor. Şafak'ta Silah Sesleri. Çok güzel bir yazı yakalanmış. Ancak bu yazı sadece tek bir filmden bahsetmiyor. Ee, bu yazıda e, Yıldırım Gencer'in başrolde oynadığı e, Şafak'ta Silah Sesleri filmi dışında e, ikinci kısımda başka bir film daha var. O da Ölümsüzler filmi. Bir de e, Yıldırım Gencer'in başrolü oynadığı Şafak'ta Silah Sesleri filmine... Tabii ki yani reklam olarak daha fazla yer almasına rağmen öte yandan Ölümsüzler filmi daha önemli. Çünkü Fikret Hakan var, e, Salih Güney var, Melek Görgün var. ve e, bu filmler hakkında bize detaylı bir bilgiler vermiş. Daha geniş yer almış. Ve şöyle ilginçle bir başlık atılmış dergide. Yeşil çama Texas'a çevirenler diye. E, sonra Yeşil çamın jönleri kovboyluk oynuyor diye Maskeli Beşler filmi üzerine yazılar yer almış. E, sonra ee, yine e, geçtiğimiz e, yıllarda kaybettiğimiz benim için hani bu programın bu program içinde önemli isimlerden bir tanesi. Yener Çakmak için de yalnız kovboyun Vedası isimli bir yazı yazılmış. Çok özel. 11 Şubat 2017 e, tarihinde e, yayınlanmış bu. Kendisini de e, ondan bir sene önce kaybetmiştik. Daha sonra e, Yener Çakmak. Unutmadan söyleyeyim. Eğer bugün Türk İşi Kovboylar radyo programı yapıyorsam bunun sebeplerden bir tanesi de Yener Çakmak. Ve onun hem bu kovboy filmleri üzerine ilgisi hem de e, çizgi romanda da yine kovboylar üzerine ilgisidir. Biz devam edelim o zaman ucuz e, tarihteki yazılara. Atını seven Cowboy lobi kartları. E, sonunda Texas Yeşil Çam'a taşındı. Yine Texas'a gönderme yapılmış. Hey Amigo filmiyle ilgili. E, yine burada... Bildinci ve e, Melek Görgün var. Ve bir de yerli malı Dişiringo. Burada da ve burada da Seyyatenler karşımıza çıkıyor. Yeşilçam'da her gün bir kovboy filmi çevriliyor diye ve dergide bu şekilde yer almış. Yani görüyorsunuz, e, bugün baktığımız zaman yani neredeyse ortada olmayan bir jan ama öyle bir furya dönemi olmuş ki dergilerde bol bol e, bunlara yer vermişler. Yine sağ olsun e, ucuz tarih ucuz de. ...bunları bize aktarmış. Bizim için de çok güzel kaynak oldu. Burada tabi e, Seyyar e, film dışında bir de Tombrax. Yani Çetin İnancı Tombrax'a benzemeyen Tombrax'ı. Şeytan Tırnağı da diğer ismi. Buradan da güzel bazı fotoğraflar yer almış. E, orada kamera arkası görüntüleri gibi karşıma çıkıyor. Bir de güzel afişi de eklemiş. Bunda ilginç bir afişi var. E, Sarışın Hüseyin Zan, e, Güzeller Güzeli Deniz Erkanat ve İslam Betil'in yer aldığı Tombrax. Şeytan Tırnağı'nın afişte yer almış. Yani gördüğünüz gibi... Bu konuda çok güzel bir içerik önümüze sermiş. Ucuz tarih sitesi, ucuztarih sitesi ucuztarih.com'u da sizlere tavsiye ediyorum ben. Ayrıca dediğim gibi bizim de kaynaklarımızdan bir tanesi oldu. Ellerine sağlık. Özellikle bu dergileri bizlere tarayarak ulaştırdığı için çok teşekkür ediyorum ben de. Türk İşi Kovboylar radyo programımız 15 günde bir açık radyoda devam edecek. Ve programımızda... E, dilimiz döndüğünce bulabildiğimiz bütün bilgileri bu e, Türk sinemasının ilginç e, yapımları olan yani Anadolu neresi, Vahşi Batı neresi diyenler de çıkabilir ama İspanya neresi, İtalya neresi, oradan da spagetti Westernler çıkmıştı diyen Yılmaz Ataceniz'de bir asılda bulunarak biz de bu filmlerin izini sürmeye devam edeceğiz. Türkçü kovoyalarının izini sürmeye devam edeceğiz. Umarız sizlere bu bilgileri aktarabilirim. Umarım çok büyük sorunlar çıkmaz ve e, görüştüğüm isimlerle daha fazla da burada ses kayıtlarını paylaşabiliriz. Ve onlarla yaptığımız görüşmeleri, bu spesifik konu üzerine görüşmeleri daha fazla size ses kaydını ulaştırabiliriz. E, benden bu haftalık bu kadar. E, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş olduk. Evet 15 gün sonra tekrar Türk İşi görüşmek üzere. Bendeniz Utku Değer. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da çamda End <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer